bizden ve bu Önemli bir mesele kaldı geriye. alakalıdır bu meseleyle. Ve o men Taharete abdestliğe yakın olan kimse, emri olan kimse, sünne şekke şekke soru şüphe düşerse fi husuli asli olmasında laqidin min lavaqidiha. Lava bozucular diğer <gülüyor> bozunun hasıl olmasına şüphe düşerse sonra ne Ne yapacak? <gülüyor> La kasabata <gülüyor> Amr Resulullah sallallahu sal aleyhi ve sellem Resulullah'tan e, sabit oldu ki sabit oldu. Fil hadisi hadiste allazi o ki rivayet etti muslim muslim <gülüyor> Müslim. E, an Abi Hurayra radıyallahu anhu. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet etti. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muakkaka Rasulullah qada dedi ki iza vecede sizden birisi bulduğu zaman fi batinihi Kanunda şey'en bir şey. Fe eşkele kapalı gelirse aleyhi üzerine akaraca ah, e, çıktı mı minhu ondan şey'un bir şey amla yoksa bir şey çıkmadı mı? E, kapalı olursa la yakruç çıkmasın minel mescidî mescidden. Hatta ki duyana kadar sağuten bir ses av yecide Rihan bir koku bulana kadar. Bu hadis normalde neyi anlatıyor? Bu hadis normalde birçok insanın normal zamanda karşılaştığı bir sorunu anlatıyor. O sorun da nedir? İnsan bazen karnında mesela bir işte hava dönüşümü hisseder ve da insan bazen işte acaba yenilendim mi, yenilenmedin mi diye kendi kendisine şüpheye düşer. Bu o günkü insanlardan biri bunu peygamber vesselama soruyor. O da cevap olarak onlara diyor ki sizden biri karnında bir şey hissedip kendinden bir şey çıktı mı, çıkmadı mı diye şüpheye düşerse yani böyle bir şüphe içerisinde kalırsa mescitten çıkmasın adam ne için mescitten çıkacak? abdest almak için tekrar abdest alıp mescite gelip namazına devam edecek veya namaz kılacak mescitten çıkmasın ta ki bir ses işitene o da koku hissedinceye kadar yani çünkü bunlar nedir? Bunlar adam bir ses işittiğinde veyahut da bir koku hissettiğinde bu demektir ki neredeyse yakine yaklaşık bir şekilde adam yerlenmiştir. Ama mücerret şüphe veya karında gerçekleşen bir hareketlilikten dolayı kişinin mescidini yapmasın, terk etmesin veya namazını terk etmesin veya kendini abdestsiz gibi düşünmesin diyor Peygamberimiz. Evet. Hedenle dalalet-i hadis-i hadis-i şeref Hadis Hadis Şerif teraret etti. Wa ma ve onun manasına gelen hadisler de rivayet etti. Ede anen muslimen mu'akkı musliman iza tayakka na yakin olduğu zaman taharata tayakkana taharate abdestle yakin olduğu zaman ve şekke şüphe düş, düşerse <gülüyor> düştüğü zaman fi intiqadiha bozal Bozulman, Onun bozulmasında şüpheye düşerse, düşerse, ennehu makkiya ya baka kalır, aylat tehareti, üzerine kalır. <gülüyor> li ennehe, li ennehe li aslu, çünkü asıl, <gülüyor> çünkü o asıldır. <gülüyor> asıldır. <gülüyor> Ve li ennehe, çünkü o mutaya e, emin olunlandır, yakın olunlandır. Vahlsurun nekidi bozucunu hasıl olması meşku kun fihi, onda şüphe düşünelerdir. Ve ve el yakin la yazulu gitmez bi şekki, şüpheyle. Ve hazihi bu kaidatun azimetun ammetun. Genel büyük bir kaydedir bu. Fi cemi'l eşya'i eşyaların tümünde enna maqu kabka kalır, <gülüyor> ala asdiha aslı üzerine kalır. Hatta eyyet ey et ta ki onun hilafı yakin oluncaya kadar wa kedalikel aks aksı bu şekildedir feza tayakkan hadese abdestsizliğe yakın olunduğu zaman washakke veshke düşerse bi tahareti taharetinde fe inhu maqqiyo yatalat wa abdest diyenler asla çünkü asıl Beka'ul hadetin abdestsizliğin kalmasıdır. Fela yertefe'u e, Fela yertefe'u Bir şey ki, şey, şey ki e, Şüphe kalkmaz. şüpheyle kalkmaz. Şimdi normalde biz dedik ki bu hadis-i şerifin bize anlatmış olduğu şey nedir? <gülüyor> Şudur. Yani bir insan temizken, abdestliyken net bir şekilde abdesti bozulmadı. Lakin abdestinin bozulduğunu hissettirecek bazı şeyler yaşadı. Ya karnında bir hareketlilik oldu veya yenilendiğini düşündü vesaire. Bu adam yeniden gidip abdest alması mı gerekir? Yoksa ilk abdestli hali üzerine mi kalır? Bu soru Peygamberimize sorulduğu zaman Peygamberimiz tam yakinen emin oluncaya kadar yani bir ses veyahut da bir koku gibi yakın ifade edecek bir şeyden emin oluncaya kadar yeniden abdest almaması gerektiğini Eski abdesti üzerinden kalması gerektiğini söylüyor. Hadis normalde bunu anlatıyor, öyle mi? İslam alimleri bu hadisten bir kaide çıkarmışlar. O da nedir? El yakinu la yezuru bişek. Bu bir fıkıh kaidesidir, öyle mi? Bu nedir? Bir fıkıh kaidesidir. <gülüyor> Yakin şüphe ile ortadan kalkmaz. Yakin şüphe ile ortadan kalkmaz. El yakinu la yezuru bişek. Şimdi fıkıh kaidesi ne demektir? Fıkıh kaidesi şu demektir. Bazen fıkhın bazı farklı farklı meselelerini kendi çatısı altında toplayan başla fıkıh kaidesi denir. Fıkhın farklı farklı meseleleri ama aynı noktada birleşen meselelerini kendi başlığı altında, kendi çatısı altında toplayan şeye fıkıh kaidesi denir. Mesela örneğin fıkıh kaidesi nedir? La darara ve la dirar. Zarar vermek de yoktur zarar görmek de yoktur. Şimdi bunun altına bir sürü mesele girer. Yani mesela biri geldi benim borcumu aldı, para aldı götürdü benden, o parayı yedi. Paranın vakti ödeme vakti geldi ödemedi, ödeme vakti geldi ödemedi. Şimdi faiz de yok İslam'da. Öyle mi? Ama iyi de yani faiz yok İslam'da o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Sürekli mal sahibi zarar eden, sürekli borçlu kâr eden. Normalde tam tersi olması lazım. Yani fıtraten, aklen, ölfen, mal sahibinin kâr etmesi lazım. Öyle mi? Borç alanı zarar edecekse, zarar etmesi lazım ama bu mantığa göre, hayır. La darara vela dirar. Yani bunun zarar görmesi olmadığı gibi bunda zarar görmesi yok. Şimdi sen benden 100 milyon aldın, getirdin bana 10 sene sonra 100 milyonu mu verdin? Yani 10 sene sonra 100 milyon para değil ki. 10 sene sonra 100 milyona belki bir sakız mesela alınacak. Bugün benden aldığın 100 milyon çok değerli olabilir. Ama yarın 10 sene sonra o 100 milyon... Ha İslam burada ne yapıyor? La darara vela dirar. Ama ne? Faizsiz, faiz yok artık kadı mesela oradaki kadı kimse buna bir çözüm yani insanların borç sahiplerinin zarar görmeyeceği bir çözüm üretmesi lazım öyle değil mi? borç sahiplerinin zarar görmeyeceği bir çözüm mesela bu ne bak burada hangi kaide devreye gidiyor la darara vela dirar hakikaten başka bir meselede örneğin kadın normalde kocasına itaat etmesi e, gerekiyor kocası zarar görmesin hani mehlini vermiş onu almış onun ihtiyaçlarını karşılıyor vesaire. ama bu demek değil ki kadın köledir veya tala mesela İslam kadına eline vermemiş. Ne için? Çünkü kadın duygusaldır. Her kızdığında diyelim işte boşayabilir. Ama bu demek değildir ki erkeğin haklarını koruma altına almış, kadını orta yerde bırakmış, la dar zarar iki tarafını zarar yoktur. İslam buna bu hakları vermemiştir ama bunu ne yapmıştır? Koruma altına bir şekilde almıştır. Yani bir kâide vardır. Genel bir kâide çıkarırlar. Mesela üste koyarlar. Bunun altına gelen tüm meseleler bunun altında toplanır. Bu ne olur buna? Fıkıh kaidesi denilir. Fıkıh kaideleri genelde nereden üretilir? Genelde delillerden üretilir. Mesela örnek veriyorum, Allah Azze ve Celle inne mahrma ma Allah size domuz etini işte, kana işte şey işki işte Allah'ın dışında bir şeyin anıldığılarını haram kıldırıyor. Bunları yemek haramdır. Ya yani domuz eti yemesin. Öyle mi? Lakin ayetin sonunda diyor ki, famanitturra ghair baqin wa la alin, fala ithma alay. Hadiyi aşmadan, sınırı çiğnemeden kim zor durumda kalırsa onun üzerine günah yoktur. Bu ayetten hangi kaide çıkarılmış? Eldarurat, tbihu elmahzurat. Öyle mi? Eldarurat, tbihu elmahzurat. Yani zaruretler mahzur olanları, yasak olanları mübakkılarlar kaidesi çıkarmış. Ha, bak ne oldu şimdi? Bir nasın umumiyetinden başka meseleleri de kapsayıcı. Başka meselelere faydasının olacağı, başka meseleleri kendi çatısı altında toplayacağı bir başlık yani fıkıh kaidesi dediğimiz şey çıkarılabiliyorsa İslam alimleri bunu ne yaparlar? Bunu çıkarırlar. Bak o kaideyi çıkarmaları, fıkıh kaidesi yapmaları bugün birçok işi Yani Çoğu şeyi saatlerce anlatmaktansa ne diyorsun? Kaide var diyorsun. اَلْضَرُورَةُ تُبِحُ الْمَحْزُورَةِ Yani zaruret halleri ne yapar? Mahzurları, şeydir, mahzurları mübah kılar mesela, diye söylüyorsun. Demek ki fıkıh kaidesi buymuş. Peki şimdi ikinci bir mesele, çünkü bu fıkıhla ilgili özellikle daha genişletilmiş fıkıh kitaplarında çok zaman göreceğiz. Çoğu mesele fıkıh kaideleriyle mesela izah edilir. Veya da kavâidül fıkhiye diye bir dal var zaten. Yani ilk dönemler fıkhın içinde münderiç olan, daha sonra başlı başına müstakil bir ilim haline gelen bir ilim var. Bu ilmin ismi ne? Kavaidul Fiqr diye. Yani kavaidul Fiqr anlatan bir mesela eski alimlerden kim bu konuda yazmış? Eski alimlerden kavaidul Fiqr konusunda mesela örneğin hepimizin bildiği İbn Râjb el hanbeli mesela bunun kavaidul Fiqr diye kavaidul diye bir kitabı var. Mesela Şeyhülislamı mütevimeyeni kitaplarından kavaidul Nuraniye diye Fiqr noktasında bir şey toplamış, kaideler toplamış. Mesela İmam Sülethini yazmış oluyor el aşbeh ve kitabı var. Fıkıh kaidelerinin içerinci kafi mezhebine göre fıkıh kaidelerinin açıklanması vesaire vesaire diye. Yani bu aynı zamanda müstakil bir ilim. Yani böyle kitabı olan, kaideleri tek tek işte adam almış önce diyelim ki el-yakîn yûlân el ilecül bişek birinci kaide. Kaydenin delili, kaydenin açıklanması, kaydenin içine giren meseleler, kaydeden istisna olan meseleler, kaydenin kayıtları diye böyle bayağı bayağı mesela bir kaideyi açıklamış. Bunun bize faydası ne? Bunun bize faydası, o kaidenin altına giren birçok meseleyi o kaideyle beraber zapt etmek. Veyahut da onun benzeri bir mesele hasıl olduğu zaman o kaideyle ona ne getirmek? O kaideyle ona çözüm getirmek. Burada bize şöyle bir soru sora, sorabiliriz. Peki, diyebiliriz ki fıkıhta kaideler tek başına delil midir? Yani bir konuda kaide tek başına delil midir ee, diye bir soru sorduğumuz zaman Hayır, bir konuda kaide tek başına delil olamaz. Kaideler ancak delilleriyle beraber delil olabilirler. Yani mesela diyelim ki El Yakınülay Yazulu bir şek sözü kaidesi tek başına delil ifade etmez. Bu neyle beraber delil ifade eder? Bu bununla beraber. Yani İzavacıda Hadıcum fiyat neyi şey? Bu bununla beraber. Ne yapar? Bu bununla beraber delil olması söz konusudur. Yoksa tek başına kaide, kaide, kaide, kaide tek başına ne olmaz. Delil olmaz. Buraya kadar inşallah anlaşıldı. Yani bu şeyden de bir kaide çıkarılmış o da اَلْ la لَا bir بِشَكِينُ Ne olursa olsun bir konuda yakin söz konusuysa, kesinlik söz konusuysa onun hilafı da şüphe, zan yani aynı mertebeye ulaşmamışsa normalde o bozulmaz. O olmaz? O bozulmaz. Mesela örnek veriyorum önümüzde üç tane kap var. Bu kaplardaki sular temiz sular yani çokça karşılaşacağımız meselelerden biri köy yerinde köpek oradan geçmiş köpeğin ağzından su damlıyor <gülüyor> tamam ki, kapları biz koyduk evin yan tarafına köpek de yan, yan taraftan köpek çıkıyor ağzından su damlıyor şimdi biz köpeğin ağzını daldırdığını görmedik daldırmışsa hangi kaba daldırdığını bilmiyoruz ne yapacağız biz üçünü birden dökeceğiz. Kapı da götür, üçünü de yedi kere yıkayacağız. Öyle mi? Değil. Neden? O suların temizliği yakınla sabit olmuş. Biz yakınla o suları kendimiz bizzat doldurmuşuz. Oraya koymuşuz. O köpek başka yerde ağzını suya batırıp oradan geliyor da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani zan. Başka bir şey değil. Değil mi? Onun için o birinci şeyle sabit olan, e, yakınla sabit olan bu zanla beraber ne olmaz? Bu zanla beraber eee ortadan kalkmaz. Yani yakinle sabit olan şey şek veya şüpheyle ortadan ne yapmaz? Ortadan kalkmaz. Mesela biz birinin Müslüman olduğunu yakinen biliyoruz. Öyle mi? Yakinen biliyoruz. Bu adamın küfre girdiği veyahut da küfre girmediği noktasında bir şüphe hasıl oldu mesela. Ya aslında olabilir, olmayabilir falan. Hiçbir şekilde o şüpheyle bu adamın küfrüne ne yapılmaz? Küfrüne hükmedilmez. Neden? Çünkü bunu İslam'ı yakinen sabit olduğu için bize ondan dolayı bunu İslam'ının ortadan yakinen kalkması gibi bir şey söz konu anca İslam'ın ortadan kalkması için bize yakini bir ne lazım? Yakini bir delil lazım. Bu kaydı anlaşıldı inşallah. İnşallah. Evet. Tüm bu mesela fıkıh kaydeler başka şeylerde kullanabilir mi? Mesela akidevi konuların hepsinde de aynı şekilde kullanılabilir mi? Normalde eğer konu mesela onunla alakalıysa, konu onunla alakalı bağlantısı varsa kaydıyla kullanılabilir. Mesela eliakin bir şey kullanılabilir. Neden? Çünkü iman küfür meselelerinde de yakın ve şek söz konusu olduğundan dolayı mesela yakın nedir? Örneğin örnek veriyorum. Senin bizzat bildiğindir. E, şek nedir mesela? Şahitlerin ikiye ulaşmadan bir tane şahidin sana haber verdiğidir e, mesela. Veya o da içinde ihtimal olan her şey şektir. Yani sen bir şey gördün. Ya bu manaya da gelebilir ama bu manaya da e, gelebilir. Bu şektir. O zaman dersin ki ben yakın ile sabit olanı Zan ile ne yapmam? Zan ile ortadan kaldırmam. Evet. Tabi bu kaidelere mesela yani akide ile ilgili bir soru sordu ya. Ya yani mesela bu kaide şu an zamanımızda en çok zulmedilen kaidelerden bir tanesi. Yani hani mesela diyelim ki kaideler arasında en çok milletin zulmettiği kaide hangisi desen. Bu kaide milletin zulmettiği kaidelerin başında gelir. Niye? Adam diyor ki mesela misal örnek veriyorum. La ilahe illallah diyen bir adamın İslam'a yakinle sabit olmuştur. Ondan dolayı diyor ben e, onun şeyle kaldıramam ortadan. Ben onu şekle kaldıramam ortadan. Yani mesela bu şöyle bir yani bir kural düşün. Yani puta tapan, kabreze tapan, şeklere tapan, parlamentoya tapan, ondan sonra işte rız rızık olaraktan kapitalist sisteme tapan, ondan sonra ne bileyim her önüne gene her şeyden yani sadece artık böyle muskadan şundan bundan değil ıncıktan boncuktan zırvadan her şeyden fayda zarar bekleyen bir adamın adın gibi biliyorsun söylediği la ilahe illallah yakinen onun İslamına şey olacak yakinen onun islamı olacak ondan sonra işte mesela adamın bu yaptığı saydığımız apaçık üzerinde icma edilen küfürler de işte bu şek konumunda olacak ondan dolayı bu şekle adamın şeyi yakini yakinen sabit olan şey ortadan kaldı yani velev velev Hani diyelim ki bu insanların imanı söyledikleri la ilahe illallah aynı Mekke toplumu gibi yakın yerine geçecektir. Yani şirkten tövbe etme ya yakın olsaydı velev diyorum yaptıkları fiiller gene yakın küfür yani şey, şek şüphe olan bir adam parlamentoya ibadet etmesi, bir adamın teşrih hakkını Allah'tan başkasına vermesi namazı terk etmesi, ondan sonra ne bileyim kabilelere tapınması vesaire bunlar yani şek şüphe değil ki bunlar zaten yakın olan, yani sabit olan şeyler maalesef. Yani bunu söyleyenlerin çoğu da kelimenin yakinin ne manaya geldiğini bilir ne şekil ne manaya geldiğini bilir. Ne de söylediği sözün ne anlama geldiğini bilir. Yani söz çoğu zaman kendi içinde zaten şeydir Söz kendi içerisinde zaten çelişiktir yani. Evet. Akhim Müslim kardeşim aleyke sen üzerine gereklidir bil muhafazeti korumanla Alattahareti lisalat. Namaz için tahareti koruman sen üzerine gereklidir. Ve ihtimam biha ona önem vermen gereklidir sen üzerine. Li'enneha çünkü o da tasihu e, sahih. La tasihu, da tasihu sahih olmaz. Salatun namaz biduni biduni tahari biduni olmaksızın namaz sahih olmaz. Keme nasıl ki yece bu vacbur ör aleyke ensen üzerine entahzara sakınma minen e, minen vesvesi vesvese ve te, e, tesed ve şeytani aleyke <gülüyor> şeytanın sana üstün gelmesinden sakınma şeytanın sana musallat olmasından sakınman da nedir senin üzerine gerekli dedi. bi hayse şekilde yuhayelu e, hayal oluyor. İleyke sana inti, intikade bozu, bozulması sana ne yapıyor? E, hayal ettiriyor. Yani sanki sen hayal ediyorsun. Evet. E, i̇ntikade bozulmayı teharatike e, abdestin bozulmayı sana hayal ettiriyor. Burada tabi hayal bizim anladığımız hayal değil. Yani öyle vehmetmesi, öyle zannetmesi insana öyle gelmesi. Yoksa bizim o tam Türkçedeki hayal manasına değildi yani. Veley bisallayke sen üzerine karıştırıyor. Hmm. Estaiz billahi Allah'sın min şerrih onu şerrinden. Ve lateltabit yönelme, önem verme hila ve Biz daha önce temizlik bölümünde vesveseyle ilgili şey yapmıştık değil mi? Vesveseyle ilgili eee yani konuşmuştuk. Demiştik ki İslam'da vesvese haramdır. Ve vesvese şeydandandır. Zaten vesveselilerin insan haline baktığı zaman şeytanın onlara nasıl musallat olup, nasıl onlarla oynadığı, nasıl e, hiçbir ibadetlerini hakkıyla yerine getiremedikleri sürekli böyle kafalarının karışık olduğunu söylemiştik. Ondan dolayı bu hadis aynı zamanda vesveseye giden yollardan birini de kapatan hadislerden. Yani diyelim ki bu sonuçta bir vesvese. Adam sürekli bir kere iki kere bunun önünü açsa öyle bir şey hissettiğinde gidip abdest alsa, namazını bozsa vesaire şeytan sürekli aynı kapıdan yaklaşıp ibadetlerini onun üzerine ifsad edecektir. Veya ibadetlerin içerisinde onu ifsad edecektir. Ondan dolayı nedir? Müslümanın bu tip vesveseli şeylerden saklanması <gülüyor> gerekir. Evet. Ve sel sor <gülüyor> ehlel ilmi ilim amma eşkele aleyke sen üzerine kapalı olan şeyleri sor min umur tahareti taharet işlerinden litekûne litekûne olman için adaya basayratin basiret üzerine min emrike emrinde vaktin eiden e, itimam göster aynı şekilde bitaha bitahareti siyabike min necaseti necasetten elbisenin temizliğine önem göster li olman için salatuke e, senin namazın sahihaten sahih olması için senin namazın sahih olması için ve ibadetuke ibadetinin eee doğru olabilmesi için bunları necesin vecasetten temizliğine önem göster. Fe Allahu Subhanahu ve Taala muhakkak ki Allah Subhanahu ve Taala tövbe edenleri sever ve yuhibbul mutetahhirine temizlenenleri sever. Hı. Wa Allahu Allah bizi muvaffak eylesin. Cemiyen hepimizi ve ilmi lafi faydalı ilme ve ameli salih Sal ee, salih olan amele muvaffak edeylesin Allah. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Yeni konuyu okuyalım. Daha vaktimiz var. Bağ fi ahkam ve husli husul, husulun hükümleri aklındaki bağ. Ya da şöyle de yapabiliriz, şeyleriniz yanından bulugul meramlarınız, oradan üç dört tane abi sokyalım bulugul meramda, olur bulugul meramlarınızı getirin, oradan birkaç tane abi sokuyalım buyrun. Sor. sırasında değil, gusül bittikten sonra olur. Yani gusül sırasında gusül sen kendi mesela gusül yaparken örneğin diyelim ki gusülün esnasındayken e, yaptığım yaptığın müddetçe bunu Allah alem yanlış hatırlamıyorsan İbn Ömer aynı soruyu soruyorlar. Yani böyle bir şey. Yani guslünü alıp bitirdikten sonra dokunmasan senin üzerine bir beis yoktur gibi bir cevap veriyor ama Allahu alem yani tam şu anda hatırlamıyorum. Kim hangi sahabe olduğunu. Lakin sen diyelim gusül alırken elinin değmesi veya bu sorun değil ama gusül bittikten yani ben guslümü bitirdim dedikten sonra normalde abdestlisin. Çünkü Hz. Ayşe annemiz ne diyor? Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı gusül alırken gördüm ve e, abdest almadı. Yani gusülü Peygamberimiz abdest olarak da aldığı gusül abdest yerine de geçiyor. Ama sen gusülü bitirdikten sonra eğer e, cinsel uzvuna dokunursan o zaman abdestin bozulur ama gusül esnasında dokunursan daha henüz kusurün tamamlanmadığı için bir şey olmaz. Evet. Kim okuyordu? Oho. bu Ve bu nevaqidil vudu'i abdesti bozanlar <gülüyor> bağlı. An Enes ibn-i Malik radiyallahu anh'ına kâle Enes bin Malik radiyallahu anh'tan dedi ki Kâne ashabı Resulü İlahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ala ehdiyi Onun zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Yemtezirûne l-i'şâh'e Yası namazını beklerlerken hatta takhfi suhum e, Başları önlerine düşecek kadar sunnîyusal e, e, başları önüne düşecek kadar beklerlerdi, uyurlardı yani ve sonra sonra misalliye namaz kılarlardı velayet ve taavvub e, ve abdest salmazlardı. Ahracehu Ebu Davud Ebu Davud onu Ebu Davud tahric etti ve sahihhu Tarakatni Tarakatni dono şahididir. Ve asuhu fi Muslim ve onun aslı da isnadedir. Normalde İmam Müslüm'deki aslı neydi? Kâne ashabu Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem alâ ahdihi yentezirûna's salâte fe yanâmûna ve Aslı buydu. Yani peygamberin ashabı beklerlerdi, sonra uyurlardı, namaz kılırlardı ve abdest almazlardı. Burada şöyle bir ziyade var. Hatta tuhfiqû usûhum. Ta ki neydi? Ta ki başları önlerine düşünceye kadar. Yani mesela uyurlardı böyle başarı önlerine düşerdi. O şekilde. Sonra kalkarlar namaz kılarlardı diye. Demiştik yine bu hadisin aynı başka bir rivayetinde bazılarının horlama sesini duyduğunu söylüyor. Enes radiyallahu anh. hatta esme'u lehum Yani bazılarının böyle horladığını da duyardım diyor ben. Biz demiştik ki bu hadis nedir? Bu hadis neyin delillerindendir? Bu hadis şerif iki grubun delillerinden. Bir, Uyku mutlak olarak abdesti bozmaz. Uyuyan adam nasıl uyursa uyusun abdesti bozulmaz diyenlerin deliliydi. 2. Uyku abdesti bozar. Lakin derin olan uyku abdesti bozar. Hafif olan uyku abdesti bozmaz. Çünkü sahabenin mescidde bir sonraki namazı beklerken veyahut da işte 10 dakika 15 dakika sonra kılınacak bir namazı beklerken ne kadar uyuyabilirler ki? Yani bir insan uyusa bile o seste, o gürültüde, o ortamda, o kafayla ne kadar uyuyabilir ki? Onun için bu hafif uykudur. Evet, insan etrafındaki olayları hissedecek kadar hafif bir uykuya dalmışsa abdesti bozulmaz. Ama çok derin bir uykuya dalmışsa abdesti bozdur diyenlerin di. Evet. Ve an Ayşe anh'a ya kalet. radıyallahu anh dedi ki Câed Fatıma binti Ebu e, Fatıma bin Cehebi Hubeş geldi ilen, ilen Nebi Neb sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Fekalet dedi ki, Ya Resulallah e, inni murâetun e, muhakkakki ben ustehâdu e, hayız olan bir kadınım. Ben istihâze olan bir kadınım. İstihâze olan bir kadınım. Fela ethuru, e, temizlenemiyorum. evet temizlenemiyorum efadeu salate namazı iade e, edeyim namazı Namazı bırakayım mı? Efadeu salate namazı bırakayım mı? Ali dedi ki la hayır inneme Hayır bırakma. <gülüyor> Cevap bu. Yani la hayır namazı bırakma. Hayızlıyken namazı bırakma. Öyle hayır namazı bırakma. Inneme ancak zalike irkun e, bu kan e, damar kanıdır. Ve değildir bihaydin hayız kanı değildir ve iza azbalat -ha hayız geldiği zaman hayız kanı geldiği zaman feda'ya salat namazı bırak ve iza adbarat geri dönüp gittiği zaman geri dönüp gittiği zaman fazlası idi anki deme kanı yıka sünnet meseli sonra namazı kıl lütfen devam et veli Buhari Buhar'daki ise summa tewda'i sonra abdest al li kulli salatin her namazda Hanım Resulü hacette ve ashara muslimun muslim işaret etti ila ennehu hazafaha anda onu kasten hazf etti yani normalde ne demek bu tavassumme tavadd li kulli salatin her namaz için abdest al ziyadesi İmam Buhari'de var İmam Müslim'de yok yani hadisin şu son noktasına kadar tum ve noktasına kadar hem Bukhari tahiric etmiş hem Müslüm. Müttefakun Ali. İkisi üzerine ittifak etmişler. Lakin bu nok buraya nokta koyduktan sonra yani ثُمَّ الصَّلِّ den sonra ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَهِ Sonra her namaz için abdest al ziyadesi bu İmam Bukhari'de var, İmam Müslüm'de yok. Ve İmam Müslüm bunu kasten tahiric etmediğini ifade etmiş. Yani hani ben bunu öylesine değil yani ben bunu bilerekten eh tahric demiş. Çünkü İmam Müslim ve bazı alimlerin ya da bu ziyade illetli. Yani şurada bulunan ziyade İmam Müslim ve bazı hadisçilere göre sahih değil ve illetli. Yani bununla amel edilmez diye e, bir görüşleri var. Ondan dolayı ve eşara Müslimün. Müslim işaret etti ki ila ennahu hazefaha amdan. Bu ziyadeyi kasten hazf kendi sahihinde zikretmediğini İmam Müslim ne yaptı? İmam Müslim işaret etti. Bu da ee, şunu söyleyeceğiz. Burada işte Fatıma binti Ebi Hubeş sürekli kan gören bir kadın sahabe radiyallahu anha ve peygamberimize geliyor. yara Resulallah diyor ben sürekli kan görüyorum ve temizlenemiyorum diyor. Yani ben istihaze görüyorum. Şimdi istihaze neydi? Daha önce de söylemiştik. İstihaze normal her kadının Peygamber Resulallah buyurduğu gibi bu Allah Azze ve Celle'nin kızların üzerine yazmış olduğu bir şeydir, diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam, hayız. Yani her kadının ergenliğe girdikten sonra her ayın belli dönemlerinden muhutat olarak görmüş olduğu siyah, kalın ve eziyet verici olan kana hayız denir. Bir de bunun dışında kadın ayrı kan görebilir. Yani bu hayız kanının dışında ayrı kan görebilir. Hayız kanının dışındaki kana da istihaze denir. Doğum dışında ve hayız kanının dışında görülen kanada hastalık kanı manasına istihaze kanı denir. Bu istihaze kanı sırasında kadın namazı bırakmaz, kadın orucunu yapmaz, orucu bırakmaz. İşte Peygamberimiz ne diyor? Hayır, böyle bir durumda namazını bırakma. Çünkü bu damar kanıdır, yani bu hastalık kanıdır, bu hayız kanı değildir. Eğer hayızın geldiği zaman namaz et, hayız gittiği zaman kanı yıka ve namazına ne yap? Namazına devam et. Şimdi burada e, mesele şu, yani burada niye bunu getirdi? Kim söyleyecek? Yani bunu getirmesinin sebebi ne? Bu hadisin, istihaza kanıyla ilgili hadisin nevaqidul hudu bölümünde ne işi var? Evet. İşte i̇stihaza kanı, abdesti bozan unsurlardan bir unsur. Yani her ne kadar namazı terk ettirmese bile o da ne yapan O da abdesti bozan unsurlardan bir unsur. Kadının ne yapması lazım? kadını anlatmak istediği şey bu. Yani bu görüşte olduğundan, buna inandığından buraya bu hadisini yapmış? Buraya bu hadisi almış. İstihaze kanın, abdesti bozan unsurlardan bir tanesi. Peki istihaze nasıl namaz kılar vesaire? İnşaAllah hays bölümünde onu uzun uzun tafsiratlı bir şekilde. Bir de bu thumme tavadda ili kulli salah o bölümü zaten orada işleyeceğiz. Ve'an Ali İbn-i Talib radıyallahu anh'u Ali bin Ebi Talib'ten Kale dedi ki Kuntu raculen mezze'en Ben mezisi olan biriydim Çokça mezi, mezisi gelen biriydim Ben çokça mezisi gelen biriydim Fe'emertül müktade Miktade emrettim En yes'elen nebiye Sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sormasını Feseylehu O da sordu Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Fihil vudu Onda abdest vardır مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ وَاللَّفْسُ لِلْبُخَارِيهِ O muttefakun aleyhidir ve onun lafzı da Bukhar'dedir. Bu hadis neye devlet eder? Mezinin abdesti bozduğuna. Öyle değil mi? Demiştik ki Ali radıyallahu an, peygamberimizin damadı olduğu için böyle bir soruyu peygamberimize sormaya hayal etmiş. Çünkü kızıyla evli olduğundan dolayı miktada emretmiş sahabeden. Git demiş peygamberimize sor. Bunun hükmü nedir? ''O da bunu hükmü, bunda abdest vardır.'' demiş. Evet. Mezi abdesti bozan unsurlardan bir unsurdur. Ve an Aişe radıyallahu anha, Aişe radıyallahu anh'den ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abbele ba'de nisaihi bazı kadınlarını, bazı hanımlarını öperdi. Sonra haraca ile salati namaza çıkardı. Ve lem yetevadde abdest almazdı. Akhracuhu Ahmed İmam Ahmet takirci etti. وَدَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ Bu halde onu zayıf veda. Evet. Bu hadis kimin delillerindendi? Kadına dokunmanın abdesti bozmayacağına dair e, hadisi kendilerine delil alanların delillerinden bir tanesi de bu hadisti. Yani peygamberimiz eşini öpüyor, sonra namaza çıkıyor ve abdest <gülüyor> almıyor. Yani bu da gösterir ki kadına dokunmak ki öpmek dokunmaktan daha eblak Kadına dokunmanın abdesti bozmayacağına dedi. Demişti ki bu hadis ama nedir? Bu hadis ihtilaflıdır. Yani bazı alimler bu hadise sahih demişken bazı alimler illetten <gülüyor> ve başka sebeplerden dolayı bu hadise zayıf diyenler de var. Ama muasir olarak bunun üzerinde araştırma yapan, tüm yolları üzerinde, ee, tüm yollarını görme imkanına sahip olup konuşan ilim den bazısı bu hadisin kendisiyle amel edecek, ihticar yapılabilecek bir hadis olduğunu söylemişler. Evet. Van Ebi Ebi Hurayra dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi şöyle buyurdu. sizden biri bulursa fi şey'en, bir şey bulursa aleyhi alayhi, kapalı olursa, haraca minhu şey'un bir şey çıktı mı çıkmadı mı, kapalı olursa fela la yakhrucen, çıkmasın minelmez çirimesizden, hatta esme asaoten ses işitene kadar, avuccada e riyen ve e koku duyana kadar. Evet. Aklı cihu muslim, onun müslim tahsis. Bu neyin deliliydi? E Şekin yakin zarar vermez. Evet. Bu neyin evet. deliliydi? E yakinle sabit olan bir şeye şek ve şüphe zarar vermez. Yani abdestinin varlığından. mesela abdestimiz var. Düşünüyoruz, ya ben abdestin bozuldu mu bozulmadı mı? Hani ne, en son ne zaman abdest almıştım falan. Böyle düşününce asıl olan nedir? Asıl olan abdestin kalmasıdır, abdestin bozulmamasıdır. Çoğu insan hani böyle gün içinde şüpheye düşer. Yani abdestim, abdest almış mıydım? Almıştım ama sonra bozuldu mu bilmiyorum, hatırlamıyorum vesaire. Burada abdest ne olmaz? Bozulmaz. Asıl olan abdestin kalmasıdır. Evet. E ve'ain Talq ibn Ali'in radiyallahu anh'u kâle Talq ibn Ali radiyallahu anh'u dedi ki kâle raculun bir adam dedi ki mesest-u ben zekeri'me dokundum e'u kâle veya dedi ki el-raculu yemesu zekerehu fissalati eee hıh namazda zekeri'ne dokunan bir adam dedi ki aleyhi l yok bir daha oku e'u kâle veya dedi ki el-raculu adam Yemez su dokunuyor. Zekerehu fisala Veya bir adam, herhangi bir adam namazda zekerine dokundu. Peygamberimize soruyor. Evet. Ve aleyhi vudu'in ona abdest gerekir mi? Fakale nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La gerekmez inneme ancak huwa beda'atun minke. O senden bir parçadır. Evet. Akracuhu'l-hamsetu onu beş imam tahriç etti. Ve sahhahahu ibn-i İbnüfandı onu cihledi. Ve bana İbnul Medini Mediniye İbnul Medini dedi ki, ehsenu, o daha güzeldir, hasendir. Milhadi ise bu sırada. Bu sırada daha. Bu sırada hadisi neydi? Bu sırada hadisi bozulacağını söyledi. Men messe zekarahu, falı yetevda hadisi di. Ali İbn Medini kim? İmam Buhari'nin hocası. İmam Buhari'nin hocalarından biri de kim? Ali İbni el medini hadislerin illeti konusunda özellikle çok e, ve ricâl konusunda İslam tarihinin en büyük alimlerinden bir tanesi hadiste. Bu Talh İbni Ali hadisine göre demişti ki Talh İbni Ali hadisi kimin delillerindendi? Kişinin zekerine dokunmasının abdestini bozmayacağı delillerindendi. Evet, devam edelim ve an bu surete binti Safana radıyallahu anha bu suremin binti Safvan acalandan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال buyurdu ki men messze zekerehu kim zekerine dokunursa kaliyatavatta afte salsun ahraju bil onu 5 imam tahric etti ve sahaha Tirmizi onu sahih dedi ve İbn Hibban İbn da sahih dedi ve قال البخاري Buhari dedi ki وَاَسَحْهُ شَيْءٍ فِي هَذَا bab Bu bakta en sahih olan budur. Evet. Şimdi iki tane hadis birbiriyle zahiren çelişiyor. Yani ciddi zahir bir çelişki var, öyle mi? Ne var? Mesela bir tanesi diyor ki, zekerine dokunursa o senden bir parça gibidir. Öbürü diyor ki, kim zekarine dokunursa onunla abdest alsın diyor. Bu şekil zahiri, mesela diyelim ki birinci hadisi İbnül Medini tercih etmiş. İkinci hadisi kim tercih etmiş? İkinci hadisi İmam Bukhari tercih etmiş. Yani daha sayık olduğunu söylemiş. Peki şimdi bu tip bir durumda biz ne demiştik daha önce? Kim bizi hatırlatacak? Böyle zahiri muariz iki tane hadis birbirler çeliştiği zaman ne yapılır? Evet. Birbirini kendileriz. Evet. Arasını birleştiririz değil mi? Sonra olmasa? Olmasa bakarız birbirini ne etmiş mi? Evet. Sonra tercih. Sonra tercih. Herhangi tercih metotlarından veya tercih yollarından birini ne yaparız? Tercih yollarından birini kullanarak da tercih yaparız. O da olmadı. İkisini de bırakırız. Konuyla ilgili ne yaparız? Genel bir delile gideriz. Mesela örnek, örnek olarak söylüyorum öyle bir şey yok. Diyelim ki bu iki hadisi de tercih yapılmadı. Öyle kaldı. Neyle amel edilir? İdi. Değil mi? Yani normalde asıl olan abdesti bozmamasıdır. Daha bir delil gelinceye kadar. Bu konuda da böyle bir delil olmadığı için abdest bozulmaz denirdi. O zaman demek ki kardeşimizin dediği gibi iki tane zahiren birbirine çelişik hadis olduğu zaman bu metotlar izlenir. Anlattığımız örnekleri düşünün. Aslında İslam alimleri hep bu örnekleri şey yapmışlar. Yani herkes kendine göre birinciyi uygulamış, ikinciyi uygulamış. Mesela örneğin bazısını yapmış, ee, hadisi tercih etmiş. Kim mesela? Ali İbnül Medini. Demek arasını birleştirememiş, kendine bir vecih bulamamış. Nesk de hangisi önce hangisi sonra tam e, oturmamış e, kendinde. O da tercih yapmış. Artık herhangi bir yolla e, Talq ibni Ali'nin hadisini Büsra'nın hadisine tercih etmiş. Öyle mi? Mesela dedi ki bazı alimler demişler ki bu bunu şey etmiş. etmiş. Çünkü demişler Talq ibni Ali Medine'ye mesşid kurulurken gelmiş. Bu, Musa'da bin Safvan'ın hadisini Ebu Hureyla'da rivayet etmiş. Ta altıncı, yedinci senede Ebu Hureyla Müslüman olmuş. Demek ki Ebu Hureyla'nın hadisi bunu ne yapmış? Bunu nesk etmiş. Bak, demek ki onlar da cem yapamamışlar hadislerin arasını. Demişler, o zaman ne yapalım? Bakalım hangisi önce söylenmiş, hangisi sonra söylenmiş? Tutmuşlar nesk olduğunu söylemişler. Hatırlıyorsanız mesela demiştik ki, bazı alimler arasını şöyle cem yapmışlar. Demişler ki, Talq Ali'nin hadisinin namazda zekerine dokunan bir adamdan söz ediyor. Zaten namazda zekarine dokunan adam anca bir perdenin arkasından dokunabilir. Yani kişi namazda avretini açamayacağına göre mutlaka üzerinde bir perde vardır. Talq ibni Ali'nin hadisiyse normal kişinin zekerine perdesiz bir şekilde dokunmazdır. Bak bunlar ne yapmışlar? Bunlar Cem yapmışlar. Öyle mi? Bunlar getirmişler iki hadisin arasını birleştirmişler. Bir sonuç çıkarmışlar. Yani ne olursa olsun İslam alimlerinin birbirine zıt veya muhalif gibi görünen iki hadiste, yapmış olduğu şey şeyden başka bir şey değildir. Yani bu sayılan e, dört tane metottan başka bir şey değildir. Adama cemün vecihi görünmemişse neshe gider. Neskin gör Mesela örneğin diyelim ki o neshe edenler ne diyorlar? Diyorlar Talg Ali işte önce geldi, birinci yılda geldi, Ebu Rehre yedinci yılda geldi. Hemen karşı tarafta cem yapanlar diyorlar ki öyle şey olmaz birinin İslam'ının gecikmesi ortadan nes olduğunu göstermez. Belki İslam'ı geciken adam kendi kendinden daha önce Müslüman olan birisi sahabeden duydu bunu. Öyle değil mi? Yani Böyle bir ihtimal de söz konusu. Belki Busra bunu rivayet ederken Ebu Hureyre de ondan duydu mesela. Bu şekilde. O da Peygamber aynı söylediği sözü iki kere üç kere tekrar etti yani ihtiyaç oldukça aynı şeyi tekrar etti. O da <gülüyor> daha önce söylemiş olduğu şeyi daha sonra zikrederken duydu mesela. Böyle bir nesk iddiasını kabul etmiyorlar. Yani neskte sebeten müteahhir olması lazım. Yani bir nas'ın sonradan geldiğinin sabit olması lazım. Böyle zanla, ihtimalle değil mesela gibi vesaire. Ama bu saymış olduğumuz dört tane usulün dışına ne yapmaz? Dört tane usulün dışına çıkmaz. Biz demiştik peki bunların içerisinden Allah en doğrusunu bilir. Hangisi racih? Zekere dokunmanın kişinin abdestini bozacağı görüşü racih olan. Evet. Bu kadar yeter. İnşallah. Kalanını da devam ederiz. Bu akhir davana elhamdülillahi rabbil alamin.